Bu sohbetleri hep beraber, arkadaşlarıyla beraber dinliyorlarmış. Bizi dinleyenlerin bundan haberi olsun. O arkadaşlarımızla görüşebilirler. Yani çok gayrettiği arkadaşlar. Cenab-ı Hak, hizmetlerinde başarılar nasip etsin. Bunda bu akşam buradan ilan etmiş olalım.